Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Resulillahi emma ba'd Şimdi fıtır ile ilgili bir kaç tane soru geldi. Biz bunları yine derslerde işlemiştik. Ama tekrarda fayda var. Arkadaşlar isrardan soruyorlar özel olarak. Ee, onu da <gülüyor> kısacası bir cevaplamaya e, kalkacağız inşallah. E, Zekatül fıtır fıtır zekatı nedir bu? Bu zekatü'l fıtır asıl da şükür. Sen ibadetini bitirdin. Allahu u Teala'yı şükrediyorsun. Onun orucluktan çıktık. Orucluğu hakkıyla bitirdik. Şükür babından yemek ne verirsin? Zekat verirsin. Bu nedir? Ramazanda olur. Ramazanda, <gülüyor> Ramazan bittikten sonra bunu veririz. İyidir bu Hükmü nedir? Hükmü ferzdir. Her musulman erçet kadına ferzdir. Büyük küçük. Ee, çöle bile olsa ferzdir üzerine. Çünkü e, İbni Abbas'tan e, Celen rivayete göre Abu Dawud'da bir rivayette de İbni Umar'dan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el fıtri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır zekatını farz etti. Men saama Ramazan Ramazan'ı oruç olan sa'en min temri veya sa'en min eş-şey'ir. 1 hurma, ölçek hurma, en yani bir ölçek arpa. Alal abdi vel hurr. Yani hür, yani köle aynıdır. Dekerin ve unşa er kadın, sağir ve kebîr min el Müslümanlardan büyük küçük ve emre بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاه çıkmadan önce sabah namazına bunu ödemiş olmamız lazım. Buhari'de geçiyor. Abu Dawud'ta yine İbn Abbas'ın da hadisi buna benzerdir yani. Dürçi zekatül fitr eee farz etti Resulullah sallallahu saimleri bir temizlemektir. Tahareten lisaimine. Temizleder. Neden minel lğvi ve'r-rafati ağzımızdan bir kötü laf çıkmışsa oruculu halinde filan, o zekatül fıtır insanı temizler. Kime verilir? Miskinlere. Ee, namazdan önce verilir. Namazdan sonra verilen normal bir sadaka sayılır. Çünkü yerini değiştir. Namaza kaderdir hükmü. Namazdan sonra ne olur? Verilmez. Ee, zekatül fıtır dedik ki, Fıtır zekatı kimin üzerine vaciptir? Ee, Müslümanların üzerine. Kim oruç oldu onun üzerine vaciptir. Büyük, küçük aynendir. Hepsinin üzerine zekat var. Çocukların da üzerine babaları zekatlarının fıtır zekatını verir. Afrad aileyi hepsini verir. Bir çocuk akşam e, şey gün batmadan önce doğsa onun da fıtır zekatı verilir. Hamile hamile olan kadın, bebek karnında olanın zekatı yoktur. Ama verse, alimler diyorlar, daha evledir, daha güzeldir. Evet, daha evledir. Ee, ama vermesi daha güzeldir, daha evledir. Evet. Bu hadiste e, Üthman İbni Affen'den bir hadis var. İnnehu zekatı verilir ama o zayıf senettir. Ama vermesi evledir. Ama vermesen bir mahsuru yoktur. Bu da zekat-ül fıtırdan ilgili. Ee, çıkartması dedik e, <gülüyor> vaciptir. Zekat-ül fıtır. Ey zekat-ül fıtır yerine para verebilir miyiz? Veremeyiz. Neden? Çünkü alimler bu konuda, bütün alimler yani genellikle ehl-i sünnet alimleri dört mezhepte olsa bile şeyin peşinde giden, hadislerin peşinde giden alimler Diyorlar ki, e, verilmez. Sadece ne verilir? Yemek verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste adını koymuştur. Hurma, arpa ve yiyecek. Ondan dolayı paraya çevrilmez. Çünkü ibadetler tevkifidir. Tevkifi nasıl belirlendirilir? Onun için Resulullah zamanında da para varıydı ama Resulullah demiş bunu verin. Bunu ile kalacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm hadisinde diyor Men bizim emrimizden yeni bir şey ekleme yapılsa bizim emrimiz onun üzerine yoksa o merdüttür. Merdüttür. Ne olur? Kabul Kabul olmaz. Ondan dolayı fıtır zekatı para çıkmaz. Ne çıkılır? Yemek çıkılır. Para çıkan diyen alimler içtihaden demişler. Cumhur ülemeye göre Sohunluğa göre yanlış yapmışlar. Evet. Hükmü nedir? Zekat-ül fıtrün hükmü dedik. Ferzdir. Verilmesi lazım. Çünkü insanı ne yapıyor? Temizliyor. Bu da hadiste geçtiği gibi. Abu Dawud ibn-i Mace'de. Evet. geçtiği gibi. Ee, hangi yemeklerden olur? Zekat-ül fıtr dedik. Yemek olur. Para olmaz. İnsanın yediği yemekler olur. Yani bir ülkede ne yiliniyorsa o geçerlidir. Mesela Resulullah zamanında hurma en kral yemeğiymiş. Arpa, yen yani buğday, yen yani pirinç. Bugün de pirinç, makarna, kuru üzüm, vasayla bu türlü yemeklerden insan bulgul bunları çıkartabilir. Bir mahsuru yoktur. Ee, çıkartma zamanı dedik. Beyram'dan e, iki gün önce olabilir. E, Beyram sabahı da olabilir. En faziletli zamanı Beyram sabahında çıkartacaksın. Ama zor oluyor. Beyram sabahında fakir bulamıyoruz. Olmuyor filan. E, bir gün, iki gün önce çıkartabilirsiniz. Çünkü sahabeler de bir gün, iki gün önce çıkartmışlardı. Ölçeği ne kadardır, Ölçek Sa'e ehli medine. Hadiste geçtiği gibi. Mikiyali ehli medine. Ölçek medine mi, ölçeğidir. Bu da maddeden maddeye göre fark ediyor. Mesela makarna burguldan e, pirinçten daha hafiftir. Ama aynı ölçeği doldurur. Onun için onun kilosu hayırdır, bunun kilosu hayırdır. Pirince gelsek Pirince gelsek. Pirinç 2,5 kilo. En sağlamı pirinci 2,5 kilo vereceğiz. Buğday biraz daha fazladır. Alimler tartıyorlar. Çıkartmışlar. 2-800 gram. çi 800 gram. Ee, arpa 2-300 gram. Vesaire. Buna göre ölçülür. Ama e, veriyorsan o zaman... E, Pirinç veriyorsak iki buçuk kilo, e, bu a, burgul veriyorsak iki buçuk kilo, e, eh, makarna veriyorsak makarnayı tam e, ölçmemişler alimler çünkü yeni bir şeydir ama makarna da en azından üç kilo olması lazım. Ben tahminen söylüyorum en azından çünkü makarna daha hafiftir üç kilo makarna veririz Varsayıra buna göre e, buradan, e, buna göre ameller e, olur. İnsan ne kadar ihtiyatan fazla verse o iyidir. oğlu kendi nefsinden, ehli beytinden, çoluk çocukundan hepsini yerine çıkartır, e, verir. Kime veririr? Kim hak etmiş bunu? Zekat düşen üzerine hak etmiş bunu. Onlar da çimlerdir Fakir, fukara, fakirler, miskinler. E, bunların üzerine vacip olmuştur. Bunların bular, üzerine, bular buların üzerine verilir. Fakirler, miskinler, bunda da en önemli bir benim kardeşim fakir ise daha öyledir. Kardeşimden başlayayım. Baba annaya verilmez. Çünkü baba senin ve malın baba annanındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Buyuruyor. <gülüyor> evet. E, ondan sonra bu fakirlere verilir, dağıtılır zekat-ül fıtır namazdan önce beyram namazından önce iki ay, iki gün önce de olabilir. Bir mahsuru yoktur. İki gün önce de verebilirsin. Bir mahsuru yoktur ama en mükemmel zamanı ne zamandır dedik şey zamanında olur. Beyram sabbaha. Yani camiye giderken fıtırı zekat -ı, fakire verirsin. Ondan sonra beyram namazına gidersin. Nerede çıkartabilirsin bunu? Bu üzerine de güncel alimler, yeni alimler, muhasır alimler ihtilaf etmişler. Asıl olan bütün ibadet, zekat, sadaka, her şey, her şey kendi ülkesinde çıkartması lazım. Çünkü herkes başka ülkelere gönderse bizim fakirlerimiz ne yapar? Ha ne zaman biz hakikaten fakir bulamıyoruz, başka ülkeye göndermekte bir mani yoktur. Çünkü onu yasaklayan bir delil yoktur. Sadece... Ee, şey delili var. Yani genel olarak her çeş kendi fekirine el akrabune evla bilme'ruf diyen dedikleri kaideye göre önce insan yakundan başlar. Tabi benim yakunum ailemdir. Ondan sonra konuşumdur. Ondan sonra mahallemdir. Şehrimdir. Ülkemdir. Ondan sonra diğer ülkeler. Çünkü her çeşit kendisini gözetir. Kendi ailesini, kendi akrabasını gözetir. E, bu eğer bir bulunmasa çıkartabilirsin. E, zekat-ı dışarıya verebilirsin. Ama içeriye vermek daha afzaldır. Hiç bulmasan bunun da imkanı yoktur. Her yerde fakir var. Amerika'da, Avrupa'da bir günde e, Cuva zengin ülkediler. Ama araştırsan orada da fakir var. Onun için zekat-ı e, kendi ülkesinde vermek daha iyidir. Bir kısmı mesela bir günde Somali'de Yen acı açlık var oraya gönderiyoruz. Ya zekat el çok bir para değil. Biz kendi fakirlerimize verelim. Ondan sonra oraya göndermek istiyorsan bir şahısın zekatı fıtırına kadardır. Bugün de çu buçuk kilo pirinç gidde 7 liradır. 7 e, lira çok para değil. Sen istersen oraya para göndermek sadaka gönder. Ama evet burada fakir az. Orada da çok Acayip bir e, mesele olmuş yani çok acılık olmuş. Yani bunu o, o ülkenin alimleri karar verse bunda da bir mahsur yoktur. Wallahu alem velhamdülillahi rabbil alemin.